Tamam arkadaşlar selamünaleyküm İnşallah e, görüyorsunuz değil mi? Bir sorun yok. Kamerada, seste bir sorun yok. tamam Evet ee, nasıl gidiyor İnşallah her şey yolundadır Hatice iyi iyi diyor Demek ki iyi, iyi. <gülüyor> işler yolunda iyi Allah kolaylık versin ee, çalışmak lazım ee, tamam Hatice Hanım. Evet peki o zaman e, dersimize başlayalım şöyle hafiften hafiften. E, bugün ne işliyoruz? diyoruz? Bir kişi el kaldırdı. <gülüyor> Kim el kaldırıyor? Evet, ikinci ünite tabii bugün, ikinci hafta. Dolayısıyla ikinci ikinci üniteyi işliyoruz. Müfessirimiz Ebu İshak Es-Salebi onu işleyeceğiz arkadaşlar. Burada müellifinle ilgili bilgiler var zaten. Onları siz bakarsınız. E, tefsirin özellikleri var. E, ondan sonra başka eserleriyle ilgili bilgiler var. Onları e, evet. Salebiden önce yazılmış bazı önemli tefsirleri Bilelim, nedir bunlar? Ee, Cami'ul beyan an tevili ee, ayil Kur'an Tevilatul Kur'an Evet Ahkamul Kur'an, El Cessas'ın ee, Tefsir-ül Semerkandi, Ebu'l-Leysel Semerkandi'nin Hakayku tefsir, Abdurrahman el Sülemin'nin Ve ondan sonra da bizim Müfessirimiz geliyor, geliyor da ee, Murat hani e, okuyacağımız Arapça kısım yok Allah Allah Peki ee, Murat slaytı Ben mi eksik vermişim Siz kestiniz mi yok sevgilerken ee, Sanırım yüklü İstersen yükle, i̇stersen yükle. Bende var. Bende de okuyabiliriz ama e, yükleyebilirsin. Öğrenciler görsün daha iyi olur. Evet. Biraz daha inelim. Tamam. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyoruz değil mi? Murat teşekkür ederim sağ olasın. Peki şimdi metnimizi okuyabiliriz. Ama e, şunu öncelikle belirtmem lazım. bir Ön bilgi olarak e, bilmemizde fayda var. E, Ebu Müslim şey, Ebu İshak Es-Salebi Bugün hep Ebu Müslim'den bahsettiğim için hep aklım orada hala. Ebu Yusak el e, en önemli e, rivayet tefsirlerinden birini yazmış bir alimimizdir. E, tefsirinin e, birkaç önemli özelliğinden bahsedeyim. E, bir kere e, pek çok rivayet barındırıyor. yani e, Çok sayıda rivayet barındırıyor. Bu açıdan oldukça zengin bir hazine durumundadır. Bu önemli bir özelliğidir. İkincisi, e, rivayetleri dercederken, tefsirine toplarken rivayetin e, sahih veya zayıf oluşuna hiç bakmamış, mevzu oluşuna hiç itibar etmemiş, duyduğu her rivayeti tefsirine almış, o açıdan içerisinde ee, çok sayıda uydurma e, hadis var. Zayıf hadis var. İsrailiyat var. Hatta şöyle söyleyelim isterseniz. Tefsirler içerisinde arkadaşlar bu cümleme lütfen dikkat edin. Tefsirler içerisinde en çok uydurma hadis barındıran en çok İsrailiyat barındıran hangisidir diye bir bir soruyla karşılaşırsanız e, teleddütsüz e, el beyan diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani o kadar çok içerisinde uydurma hadisi var, e, İsrailiyat var, e, zayıf hadis var. E, tabii ki bunların yanında e, doğru olan bilgiler de vardır. E, doğru olanlar da vardır. E, böyle bir eser kendisinden sonraki birçok tefsir üzerinde, müfessir üzerinde etkili olmuştur. Bir özelliğinden daha bahsedeyim ki bu özelliği de yine birçok tefsire yansımıştır. O özelliği şu, surelerin faziletiyle ilgili, surelerin faziletiyle ilgili veya okunan ayetin diyelim ki bir ayet okuyoruz veya bir ayet grubu var özellikle Bakara suresinde böyle yapıyor yani ayet ve ayet grubunun fazileti hakkında birçok hadis naklediyor müfessirimiz birçok hadis naklediyor surenin fazileti surelerin fazileti hakkında çok hadis naklediyor bu hadislerin de büyük bir kısmı arkadaşlar uydurmadır çünkü ee, bizim ulemamız aşağı yukarı bu konuda ittifak etmiştir. Ee, Kur'an'ın Hatice diyor ki ses gidip geliyor. Ee, diğer arkadaşlar da öyle mi? Tamam. Peki Hatice sen bir daha bir kontrol et kendi sistemini. Ee, ne diyorduk? Heh. Arkadaşlar ulemamız ittifak etmiş bir konu üzerinde. Nedir o? Kur'an'ın tamamının yani bir bütün olarak Kur'an'ın fazileti hakkındaki hadisler aşağı yukarı güvenilirdir diyelim veya bunların büyük bir kısmı güvenilirdir. Fatiha gibi Yasin gibi böyle birkaç surenin fazileti hakkında da birkaç hadis var böyle çok değil birkaç hadis var bunların da güvenilir olabileceğini alimlerimiz söylüyorlar. Fakat onun dışında kalan e, surelerin faziletine dair hadislerin büyük bir kısmının e, güvensiz olduğunu söylüyor alimlerimiz. İşte e, bu hadislerin en çok bulunduğu eser yani güvensiz hadislerin surelerin faziletli ilgili güvensiz hadislerin en çok bulunduğu eser El var beyandır arkadaşlar. Ebu İshak Es-Salebi'nin bu tefsiridir. Ve Ebu İshak'ın burada başlatmış olduğu bu iş, yani surelerin faziletle ilgili vermiş olduğu zayıf hadisler, kendisinden sonra yazılan birçok tefsire aynen yansımıştır. Mesela Ebu İshak Es-Salebi'den yazılan, sonra yazılan önemli bir tefsir olan Begabinin maal Tenzilinde de bu sistem vardır. Zayıf hadisler vardır. Hadi bunlar rivayet tefsiri. Az biraz anla, anlayabiliriz. Rivayet tefsiri. Bunlara yer veriyorlar. Ama ne yazık ki en önemli dil ve birayet tefsirlerimizde de aynı şey yapılmış. Mesela zemahşeri gibi dev bir alim, dev bir müfessir de o keşaf gibi harika bir, neredeyse eşsiz bir tefsir. Harika bir tefsir. Gerçekten keşaf. Keşaf'a Bunları sokmuş Zemahşeri. Keşrafında o da surelerin başında veya bazen sonunda surenin faziletine dair Ebu İshak'ta geçen bu zayıf bu uydurma hadislere yer vermiş. Her sureyle ilgili Zemahşeri'de her sureyle ilgili mutlaka bir hadis vardır. Faziletle ilgili. Zemahşeri'nin yapmış olduğu bu şey aynen Kadi Beyzavi'nin tefsirinde var. Kadri Beyzavi'deki olay aynen Ebu Bereket en Nesefin'in tefsirinde var. Nesefin yaptığı olay aynen e, 745 tarihinde vefat eden e, El Hazim El Baghdad'inin tefsirinde var ve oradaki olayda aynen aşağı yukarı e, Ebu Sult Efendi'nin tefsirinde, Işadül Akıl Selim'de var arkadaşlar. Yani böyle bir arkadaşımızın bir kötü bir çığır açmış diyor gerçekten. Böyle bir şey olmuş yani Ebu Sa'ad al zikretmiş olduğu bu hadisle bütün bu kaynaklara geçmiş aynı. Özellikle Zamaşerini yer vermesi çünkü o bir dil e, edebiyat tefsiridir, e, Kadı Beyzavi gibi bir dirayet tefsiri, Nesefi gibi bir dirayet tefsiri, Abu Sult gibi bir dirayet tefsirinin buna yer vermesi gerçekten şaşılacak bir şey ama bir şekilde bütün bu tefsirlere etki etmiş. Etki ettiği bir şeyden daha bahsedeyim. O da çok önemli. Ee, sonra metnimize geçelim. Arkadaşlar şahsen ben yani işte ilk olarak kabul ettiğimiz Mukatil Müslüman'ın tefsirini de yani bir ölçüde mütalaa ettim. Baktım, inceledim. Ondan sonra yazılmış tefsirlerin de çoğuna elinden ee, elimden geldikçe, elime imkan geçtikçe fırsat doğdukça incelemeye çalışıyorum okuyorum, bakıyorum araştırma yaparken zaten onları inceliyoruz yararlanmaya çalışıyoruz ee, e, Ebu İsak Es-Salebi'ye kadar herhangi bir tefsirde surenin başında surenin e, e, surenin içerisinde kaç tane kelime ve harf olduğu konusunda bilgi veren tefsire pek rastlamadım. Yani mukatilde şu var mesela. Mukatilde ki işte şu söyle. Sure, mesela Surat-u e, Fatihat-ül Kitab e, Medeniyetun ve veya ve ayet ve, ve seb'u ayet mesela diyor. Yani Fatiha suresi Medned-i Nazır olmuştur diyor. Mukatil ve ayetlerin sayısı yedidir. Bakara hakkında aynı şekilde diyor. ne değinmiştir işte ayetlerin sayısı şu kadardır. Yani ayetlerin sayısı hakkında bilgi veren tefsirlerimiz var. Ama kelimelerin sayısı hakkında bilgi veren, harflerin sayısı hakkında bilgi veren e, tefsir pek yok. Ha, özel eserler var. Yani öteden beri alimlerimiz mesela bir Kufe ekolu var, bir Şam ekolü bir Basra ekolu var. Buralardaki kıraat alimleri, buradaki tefsir alimleri, Kur'an alimleri bunlar özel kitaplarında arkadaşlar bu sayım işini yapmışlar. Yani Kur'an'da kaç ayet var, kaç kelime var, kaç harf var bunları saymışlar. Fakat bir tefsirde, surenin başında e, bilgi veren e, ilk tefsir olarak eğer yanlış hatırlamıyorsam ben bu, bu eseri biliyorum. Daha önce de, de bu işi yapan var mı bilmiyorum ama en öyle şöyle söyleyelim, bu işi yapan en eski ilk alimlerden biridir. En azından öyle söyleyelim. Yani büyük konuşmayalım. Ee, yine işte Ebu İshak es bu e, e, yapmış olduğu bu e, bu iş, yani bu düşünce, bu anlayış e, kendisinden sonra yazılan birçok tefsirle aynı şekilde geçmiş. E, mesela El-Hazin El-Bağdadi de aynen e, Ebu İshak gibi surelerin önünde işte kaç ayet var, kaç kelime var içerisinde, kaç harf var. Bunlara dair bilgiler veriyor. Ee, Türkçe yazılmış çok önemli bir tefsirimiz var arkadaşlar. Çok önemli bir tefsirimiz var. O tefsirimizde de yine bunu görebiliyoruz. Surelerin başında işte kaç ayet var, kaç kelime var, kaç harf var. Bu bilgileri veren bir müfessirimiz var. Bir tefsirimiz var. Çok önemli. Kimdir bu müfessir? Hangi tefsir? Demeden, daha ben sorunu bitirmeden, evet 169 numara yazdı. Elmalılı Muhammed Hamdi yazır. Hak dini, Kur'an dini tersilinde buna benzer bir işi yapmıştır. surenin içerisindeki ayetlerin sayısını, kelimelerin sayısını, harflerin sayısını bize vermiştir. Evet, bu ön bilgileri söyledikten sonra, bunları belirttikten sonra gelelim. E, tefsirimize e, Fatiha suresinden başlayacağız. Tabii ki e, Fatiha suresi e, Ebu İsa'nın Esra'nın tefsirinde aşağı yukarı bir 60-70 sayfa tutuyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Baya bir yer tutuyor. Baya bir geniş. E, fakat burada sadece faziletiyle giren, yani dedik ya bu tefsirin bir özelliği dedik ya bu tefsirin bir özelliği surelerin başında Suren'in faziletle ilgili pek çok hadise yer veriyor. Bu hadislerin bir kısmı uydurmadır, bir kısmı mevzudur. Bu özelliğini görelim diye, bu, bu yönünü görelim diye birkaç Suren'in başında e, verilen hadisleri aldık. Örnek metin olarak e, tefsir yok aşağı yukarı. Burada bir tefsir falan görmeyeceğiz. Yani müfessimiz ayeti, ayetin kelimelerini, e, kelimenin harflerini nasıl tefsir etmiş Bunları pek okumayacağız. Sadece surelerin faziletiyle ilgili vermiş olduğu birkaç hadisi görmeye çalışacağız arkadaşlar. Tamam. Biraz büyütün demiş bir arkadaşımız. Ee, büyütebiliyor muyuz mesela? Zaten en yüksekte galiba. Yok. 150 yapsam ne olur? Ha, tamam. Ee, 200 yapsam ne olur? 200 yapınca biraz 175 yapsak ne olur? 175 yapsak olur mu? Vallahi oldu değil mi arkadaşlar? Evet. Peki. Şimdi görebiliyor muyuz? Ee, tamam. Hayır Zeynep. Öyle bir şey yapmadık. Biz ee, yani tefsirin başında, surelerin başında vermiş olduğu, rivayetleri olduğu gibi aldık. İçerisinde sahih olanlar da tabii ki var ama zayıf uydurma olanlar da vardır. Ee, yani burada ne kadar zayıf hadis göreceğiz o ayrı bir şey. Ee, ama e, birçok surenin başında verdiği hadisler zayıf arkadaşlar. Peki, şimdi suremizin önce ismi hakkında bize bilgi veriyor müfessirimiz. Yani surenin ismi nedir? Tabii ki bakın hemen arkadaşlar dikkat çekmek istiyorum. Nasıl başlıyor tefsir? Ahbarana Abdurrahman. O zaman bu nasıl bir tefsirdir? Hemen hemen buradan anlayacağız. Haddesana, ahbarana anbana gibi başlıyorsa tefsir tabii ki hemen rivayet tefsiri olduğunu görebiliyoruz. Ahbarana Abdurrahman Rahman bin İbrahim İbrahim bin Muhammed bin Yahya أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان وأخبرنا محمد بن أحمد بن عبدوس أخبرنا محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب حدثنا خلاف بن هشام حدثنا محمد بن حسان عن المعافي ابن عمران عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة radiyallahu an tale. Ebu Hureyre biliyorsunuz sahabenin en çok hadis rivayet edeni. Ondan gelen bir rivayet. "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem." Diyor ki, e, Ebu Hureyre peygamberimiz şöyle buyurdu. "Elhamdülillahi rabbil alamin. E, Sem'a ayatin." Bakın arkadaşlar, Peygamberimiz sureye nasıl isim verdi bu rivayete göre? Bakın mesela suratü'l-fatiha fatiha demedi. Fatihatül Kitab kitap demedi. Başka bir şey demedi. Elhamdülillah Rabbil alemin dedi. Dolayısıyla surenin ismi surenin ilk ayetinden ortaya çıkmış oldu. Ee, bu tür rivayetlerde verilen bilgilerden hareketle daha sonra da alimlerimiz surelere isim verirken bu yöntemi de kullanmışlar. Yani mesela e, hangi sureyi okudunuz? Suratukul ağzıbırabil felak böyle diyor. İşte hangi sureyi yazdın? Suratukul ağzıbırabil naz nereye yetiştin? Nereye geldin? İşte suratukul bu şekilde yani surenin ilk ayetini surenin ismi olarak kullanan alimlerimiz olmuştur. Tabi isimleri de vardır ama dediğim gibi ilk ayetinin isim kullananları da olmuştu. Eğer bu divaya doğruysa, peygamberimiz de böyle yapmış. Surenin ilk ayetini, surenin ismi yapmış. Elhamdülillahi Rabbil amin Yani suretu Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Elhamdülillahi rabbil alemin suresi 7 ayetin Kaç ayetten ibaret arkadaşlar? 7 e, ayetten ibarettir. Evveluhunne bu yedi ayetin ilki yani ilk ayet Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ve heyye as-seb'ul metani Ve heyye'deki Hiya Zamiri kime gitsin arkadaşlar? Kime gitsin e, Hiya Zamiri? Besmele'ye mi gitsin? Ha çok güzel. Fatiha'ya sureye diyor arkadaşlarımız. Evet doğru. Dolayısıyla yani sure as metani aynı zamanda Seb'ül mesani diye de bilinir. Bakın demek ki birinci ismi Elhamdülillahi Rabbin Alemin. İkinci ismi dedi ki bakın Seb'ül Methani وَهِيَّ اُمْمُ الْقُرْآنِ Aynı zamanda bu surenin diğer bir adı da اُمْمُ الْقُرْآنِ'dır. وَهِيَّ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ Başka bir ismi de Fati'atü kitaptır. <gülüyor> bakın bu hadiste hadis olarak bize intikal eden bu haberde Peygamberimiz Fatiha suresinin bazı isimlerini bize aktardı. Rabul Alemin gibi, e, Esrab'ın Metani gibi, Ummul Kur'an ve Fatiha'tul Kitab gibi. burada işte surenin isimleri hakkında bize bilgi vermiş oldu. Peki ne zaman nazil olmuş bu sure? Mekke'de mi, Medine'de mi, Kufe'de mi? Nerede nazil olmuş? Müfessirimiz ona dair de bize bilgi veriyor. Ne diyor? Nuzuluha, surenin nazil olduğu zamana, nazil olduğu yere gelecek olursak ve fi nuzuluha alimler surenin nuzulu hakkında nerede, ne zaman e, indi hakkında ne yapmış arkadaşlar? ihtilaf etmişlerdir. Bakalım nasıl ihtilaflar vardı görelim. Akberne Ebu'l-Kasim el-Hasem ibn Muhammed ibn-i Caffer Hasan Muhammed bin Muhammed bin Abdullah al-Marwazi. Çıldı. Haddesana Abdullah bin Demek ki bu rivayet kimden geliyor arkadaşlar. Hazreti Ali'den geliyor. قال diyor ki Hazreti Ali Nezelet Fatihatül Kitab bi Mekke. Te. Bakın ne ne diyor Hazreti Ali? Ee, Fatiha suresi o da Fatihatül Kitab dedi isimle Bak Fatihatül Kitab ismini kullandı. Fatiha suresi nereden nazil olmuş arkadaşlar? Mekke'de nazil olmuş. Peki nereden nazil olmuş? Mekke'ye nereden nazil olmuş? Min kenzi Arş'ı ya da min kenzin tehtel ikisini de söyleyebiliriz. Arşın altındaki bir ha, bir hazineden. Kenz kunuz hazine. Yani arşın altındaki bir hazineden arkadaşlar oradan demek ki orada bulunuyormuş bu sure. Oradan Mekke'ye peygamberimiz Mekke'deyken Mekke'ye nazil olmuş. Mekke'de nazil olmuş. وَعَلَى هَذَا اَكْثَرُ الْعُلَمَائِ Alimlerin çoğu da bu kanaattedir. Alimlerin çoğunun görüşü de budur. Yani surenin Mekke'de indiği yönündedir. Peki diyor ki müfessirimiz arkadaşlar. يَدُلُّ عَلَيْهِ Yani surenin Mekke'de indiği hususuna, indiği bilgisine delalet ediyor. Ne delalet ediyor? Ma akbaran alhasa ibn Muhammed ibni bu zaten şimdi okuyacağımız rivayeti nakletmiş olduğu rivayet bu rivayette surenin Mekke'de inbi konusundaki bilgi bilgiye delalet ediyor arkadaşlar. Haddesana Muhammed ibnu Mahmud haddesana Abu Abu Lubaba Muhammed ibnu Mahdi haddesana abi an sadaqat Tabi Abdurrahman an Rauhi bin Qasim el, e, ibari, an Umar bin Shurahbil, "Bak geliyor. Ne demiş? İnce. Öyle mi? İnce. Öyle mi? İnce. Öyle mi? İnce. Öyle mi? İnce. Öyle mi? İnce. Öyle mi? İnce. Öyle mi? İnce. İlk şey, ilk, bir, ilk vahiy diyelim. Neymiş? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Budur. Bak, bu, burada da arkadaşlar sürenin abi ne olarak geçti? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye geçti. Demek var bu, bu isim çok kullanılıyor. O اِنَّ اَوْوَلَ مَا نُزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ Elhamdülillahi Rabbil <gülüyor> Alemin. Kur'an-ı Kerim'den ilk inen arkadaşlar Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Peki nasıl oldu bu? Bir bize anlatır mısın? Diyoruz raviye. Halk arasında da elham diye geçer. Çok harika Zeynep. Çok doğru bilgi verdin. Halkımızda elham suresi. E hatta bugün bir vesileyle de böyle bir arkadaşla da biz konuştuk. Mesela bir arkadaş dedi ki ya kul huvallahu ahad İhlas suresinde halk kul fi diyor. Kul fi. Benim de aklıma şey geldi böyle Ta üniversiteye geçmeden önce bir ara e, böyle bir lisede e, kısa bir dönem öğretmenlik yapmıştım. Orada da çocuk öğrenciler e, Kevser suresine diyor biliyor musun? Kevser suresine. Kel Kevser diyorlar da. <gülüyor> Aklım böyle kalmış. Hep Kel Kevser diyorlar. E, Kevser suresine. İhlasa Kulfü diyorlar. İşte e, Fatiha suresine Elham diyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Böyle bizim halkımızın da ee, tabii kendine göre yapmış olduğu bazı isimlendirmeler var. Evet. elhamdülillah Rabbil Alemin. Peki. Ve zeliki nasıl olmuş diye sorduk. Elhamdülillahi diyenler de var. doğru. Aynen vallahi Zeynep doğru söylüyorsun. Çok yanlış telaffuzlar var ama ne yapalım. İnşallah Allah doğru kabul eder. Dedik nasıl olmuş bize anlat dedik. Bu rivayeti nakleden kişiye. O da diyor ki şöyle oldu. Ve zeliki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz asr ila Hediye'te radıyallahu gece vakti diyelim. Hazreti Ayşe'nin yanına gelip sokuluyor. Ve ona diyor ki: "Laqad <gülüyor> haşitu. Ben endişe duyuyorum. Ben tedirgin oluyorum. Hangi konuda? En yekuna şey Yani bana bir şeyler olmasın olmasından kişide bir haller olmuş olmasından endişe ediyorum, tedirgin oluyorum diyor yani böyle hani olağan olmayan şeyler görüyor peygamberimiz, olağan olmayan şeylerle karşılaşıyor, sesler duruyor duyuyor, rüyalar görüyor gördüğü rüyalar gerçekleşiyor falan bütün bunlar e, böyle bunları görünce endişe ediyor ve eşi Hatice'ye diyor ki, ki her zaman e, e, düşüncelerini, duygularını paylaştığı bir eşidir ee, Hazreti Hatice Peygamberimizin e, ona diyor ki ya Hatice diyor ben böyle böyle endişe duyuyorum diyor bir şeyler bir şeyler mi oluyor bana acaba bana bir haller mi oluyor endişe ediyorum korkuyorum diyor fakalet o büyük insan Hazreti Ayşe diyor ki amadeke ne oluyor nasıl oluyor diyor ki ne oluyor sana nasıl bir şey nasıl bir şeyler oluyor ki diyor Peygamberimiz diyor ki inni ida ben diyor yani Tek başıma kaldığım zaman, yalnız kaldığım zaman bir ses duyuyorum. Ses duyuyorum. Ve kaçıyorum yani. Korkup kaçıyorum. Hazreti Ayşe de tabi tedirgin oluyor. Yani nedir nedir çözemiyor tabi. Kale. Ravi diyor ki Demek ki arkadaşlar bu rivayette bak burada sanki rivayette bir karışıklık var değil mi? Hatice'den Bekir'e geçtik. Yani o zaman şöyle diyelim biz hani işin oluruna bakalım. Demek ki peygamberimiz bunu Hatice'ye anlattığı gibi eee Ebubekir'e de anlatmış radiyallahu anhu. Ebubekir'e de anlatmış. Fanta laka bi de bunun üzerine peygamberimizi götürüyor. Nereye götürüyor? Ila Waraka bin Nufal'e. Warak bin götürüyor. Bazı rivayetlerde Hazreti Hatice'ye götürüyor. Bu da Ebu Bekir e, götürüyor. Tabi Ebu Bekir olayı e, Varaka'ya anlatıyor. Bunun üzerine o Varaka diyor ki Peygamberimize "Faqale lahu peygamberimize giriyor. Varaka büyük diyor ki peygamberimize "İde ateke bir daha eğer sana e, öyle bir ses gelirse feccuz Lehu, yani kaçma, dur, dizlerin üzerinde dik dur, kaçma. Çünkü daha önce dedi ya peygamber, fafuru Fa ben kaçayım, kaçma, dur dedi diyor. Peygamberimize de, peki diyor. Bir süre sonra fahtahu cibrilu, aynen yine melek Cebrail peygamberimize geliyor. Demek ki bu sefer peygamberimiz kaçmıyor, Barakan dediği gibi duruyor. Fakale işte o anda da. Melek Cebrail peygamberimize diyor ki Kul de ki Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tabi devam ediyor değil mi? rahim şeklinde sure devam ediyor. Yani Fatiha suresini peygamberimize öğretmiş indirmiş oluyor melek Cebrail arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte e, bu şekilde Fatiha'nın nasıl indiği, nerede indiği konusunda birçok rivayet veriyor. Dikkat ettiyseniz, başta dedi ki müfessirimiz, اِخْتَلَفُوا فِيهِ الْعُلَمَاءُ Yani alimler bu konuda ihtilaf etmiş. اِخْتَلَفَ فِي الْعُلَمَاءُ Alimler ihtilaf etmişlerdir dedi. Bize sadece bir, ta bir tane bilgi verdi. Neydi o? Hz. Ali'ye atfedilen bilgi. O da ne demişti? Sure Mekke'den hazır olmuştur. Onu teyit eden, destekleyen bir de rivayet nakletti. E, hani diğer görüşler ihtilaf etmişlerse demek ki farklı görüşler olması lazım. Nerede diğer görüşler? Onlar nedir? İşte onların tamamı arkadaşlar tefsirin devamında var. Yani sadece biz böyle bir nebzecik almış olduk Fatiha suresinden. Dedim yanlış hatırlamıyorsam 40-50 sayfa falan olması lazım. Fatiha suresi hakkında müfessirimizin vermiş olduğu bilgi. Biz bu kadarıyla yetinelim, gelelim şimdi ikinci bir sureye bakara suresi. Bakalım burada da aynı şeyi yapıyorum mu? Diyor ki Medeniyetun sure arkadaşlar neymiş Medine'den hazlo olmuştur. Wahiya şimdi ayet sayılarını veriyor bize. 100 ve sittun ve 80 ne ayetten? 286 ayette diyor. 286 ayettir. Fil adedil kufiyyi Kufa ehlinin Kufa ekolünün sayımına göre. Demek ki Kufelilerin sayımını esas almış müfeslerimiz ve o sayıma göre Bakara suresinin ayet sayısı 286. E peki Şam'da daha mı farklı? Veya Basra'da daha mı farklı, Medine'de, Mekke'de daha mı farklı? Evet arkadaşlar bazen ayet sayıları farklı olabiliyor. Ee, yani Kuran aynı, metin aynı ama o metnin içerisindeki cümleleri sayarken Bazıları yani eğer Cümlenin nerede bittiği, ayetin nerede bir başlayıp nerede bittiği konusunda e, Rivayetler Peygamberimizden, sahabeden gelen net rivayetler varsa Zaten orada kimse bir şey yapmamıştır. Ama yoksa bir ayet icabında iki ayet olabilecek durumday ise veya bazen iki ayet, üç ayet, bir ayet olabilecek durumda ise alimlerimiz zaman zaman bunları birleştirmişler. Kimisi birleştirmiş, kimisi ayırmış. İşte bu ayırma ve birleşme işlerine göre surelerin ayet sayıları fazla olabilmiş veya daha az olan bilmiştir. Yani e, farklılık var diyoruz. Şamlılarda belki de bu 238'dir mesela. Şey 288'dir mesela diyelim ki. Ya da belki de Mekkelilerin sayımına göre şu an tabii tam hatırlayamıyorum rakamları. Belki 284'dir. Yani farklı rakamlar çıkabilir. Farklı rakamların çıkması işte kimisi ayeti kaldırdı veya kimisi olmayan ayeti ilave etti gibi bir Anlam içermez. Tam tersine metin aynı, e, kaynak aynı. Fakat o metnin içerisindeki cümlelerin e, ayet olarak bölüşümünde bazen farklı anlayışlar, söz konusu olabilir. Mesele bunda ibadet arkadaşlar. Tamam mı? Peki e, وَهِيَّ سَنَدُ اَم۪يرِ مُؤْمِن۪ينَ عَل۪يين عَل۪ي السَّلَامِ Aynı zamanda bu bilgi yani bu surenin 286 ayetten ibaret olduğu yönündeki bilgiyi kime is isnat ediyor? Kime istinat ediyor arkadaşlar? Ee, Hazreti Ali'ye. Emirül Müminin Hazreti Ali'ye isnat ediyor. Yani on, o da ondan gelmiş bu rivayet. Çünkü zaten biliyorsunuz Hazreti Ali e, Kufe'de kalmıştı bir süre. Dolayısıyla Kufe'de yani Kufa e, Hz Ali'nin fikirlerinin, görüşlerinin, düşüncelerinin rivayetlerinin etkili olduğu bir şehir. O yüzden e, burada da yine işte e, demek ki Hz Ali'nin Kufeler Hz Ali'nin bu görüşünü esas almışlardı diyelim. E, bazı tefsirlerimizde arkadaşlar Hazreti Ali için Aleyhisselam ibaresi geçer. Bazen Hazreti Fatıma için aleyhisselam ibaresi geçer. Ee, bu ibarelere fazla anlam yüklememek lazım. Yani normal bir şey, normal bir ibare gibi bunu düşünmek lazım. Anlamı şu arkadaşlar, Allah'ın selamı üzerine olsun. Yani aleyhisselam, Allah'ın selamı üzerine olsun. Anlam bakımından bunu biz herkes için söyleyebiliriz. Herkes için söyleyebiliriz. Mesela radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun. Bunu herkes için söyleyebiliriz. İşte rahmetullahi aleyhi, Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Herkes için söyleyebiliriz. Anlam bakımından bunları kullanmakta öyle ciddi bir beis yok. Fakat ya bizim geleneğimizde, kültürümüzde şöyle bir şey oluşmuş. Mesela genelde aleyhisselam veya sallallahu aleyhi ve sellem peygamberler için kullanılır. İşte radıyallahu anhu genelde sahabe için kullanılır. İşte radhanullahi aleyhi veya rahmetullahi aleyhi işte ulema için kullanılır, meşayih için kullanılır. Qaddesallahu sirruhu veya kuddise sirruhu daha çok böyle evliya için e, kullanılır. Bunlar böyle bizim kültürümüzde oluşmuş olan bazı kalıp cümlelerdir. E, biz de kültürümüze saygılı olmalıyız. Kültürümüzün bu e, kullanımlarını e, kabul edip devam ettirebiliriz. E, dolayısıyla burada bir problem yok. Ama bazı kişilerde eğer bir tefsirde veya bir kitapta müfessir Hz. Ali için Aleyhisselam demişse Aa işte bu Şii'dir diyorlar. Hz. Fatıma için işte Aleyhisselam diyorsa bu Şii'dir diyorlar. E, e, bunlar arkadaşlar yani tamam şia hep böyle yapar. Şia hep Hazreti Ali Aleyhi aleyhisselam der ama yani başka birinin bunu söylemesi onun şii olduğu anlamına gelmez. Ebu Hüshak Es-Salebi'nin de şii olduğunu hiç zannetmiyorum. E, fakat bakın aleyhisselam demiştir. Dudu -du bir soru söylüyor ki hocam Besmele Fatiha'dan bir ayet mi sayılıyor? Evet yukarıdaki rivayete göre e, yukarıdaki rivayete göre yani Fatiha suresinden bahsederken Bakara suresinde sayılmıyor. Yani Şöyle söyleyelim, madem soru sordu biraz daha açalım arkadaşlar. Besmele konusunda ihtilaflar vardır. Bir kere bütün alimlerimiz, lütfen bunu çok iyi öğrenelim. Bütün alimlerimiz Neml suresindeki innehu min suleymane ve innehu rahim Buradaki besmelenin ayet olduğu, ayetin bir parçası olduğu konusunda mütteffiktiler. Kimse bu, ay, bu ayetle ilgili yani Nem Suresi'ndeki bu ayetle ilgili bir şey söylemiş değil. Orada problem yok. O, onu tartışmanın içerisinde çekmiyor arkadaşlar. O ayrı bir şey. Bizim konuştuğumuz nedir? Surelerin başındaki besmeleler. Yani Fatiha Suresi'nin başındaki besmele, Bakara Suresi'nin başındaki besmele, Ali İmran, Maide, Enam her neyse. Bu surelerin başındaki besmelerden bahsediyoruz. Bunlar ayet midir? Değil midir? Bazı ekoller, bazı mezhepler arkadaşlar bu konuda farklı görüşler ortaya koymuşlar. Mesela Şafiiler Fatiha'nın Fatiha başındaki besmeleye ayet dedikleri gibi arkadaşlar diğer surelerin başındaki besmeleler de birer ayet olarak bakmışlar. Dolayısıyla Şafiler'e göre Fatiha suresinin başındaki besmele Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, En'am, Araf, Enfal, Tevbe. Hani böyle devam ediyoruz ya surelerimiz. Bütün bu sureler en sonda işte İhlas, Felak ve Nas. Bütün bu surelerin başındaki besmeleler de birer ayettir. O zaman Şafiiler arkadaşlar demek ki 113 tane ayet ilave etmiş oluyorlar. Çünkü 113 tane besmele var değil mi surelerimizin başında? Kaç sure var Kuranakendir arkadaşlar? 113 süre var değil mi arkadaşlar? 113 mü? 114 mü? Emine. Haa 114. tabii ki 114 sure var arkadaşlar. Bir tane surenin başında e, İbrahim suresi değil mi arkadaşlar? İbrahim suresinin başında besmele yok değil mi? Haa Hayır hocam Tevbe diyor. Kandırma diyor değil mi? Evet. Tevbe suresinin başında besmele yok. Geriye kalıyor 113 sure. Ve bunların her birinin başına bir besmele var. Dolayısıyla bu besmelelerin her birini bir ayet olarak saydığımızda artı 113 dememiz lazım. Şafilerin durumu böyle. Hanefilere geldiğimiz zaman, Hanefilerde durum nasıl peki? Sorayım size. Hadi. Aslında Şafilerde sorabilirdik. Şafir arkadaşlarımız mutlaka vardı. Niye ben anlattım ki? Hanefilerde durum nasıl arkadaşlar? Hadi yazın bakalım. Nasıl Hanefiler var aramızda? Hatta belki çoğunluğumuz Hanefiyiz, evet. Ne diyor Anekler bu konuda? Hadi Merve, hadi Emine, Besmele ayet sayılmıyor Sibel diyor. Ne acaba Sibel? Yani ne diyebiliriz başka? Bu kadar mı yani? Besmele ayet değil. Öyle mi diyor Hanefiler? E, süreleri ayırmak için kullanılıyor. Fatiha'dan bir ayet değil, Nebiye diyor. Fatiha'daki ayet diyor bir arkadaşımız. Besmele ayet Fatiha başındaki ayet değil. Besmele ayet. Emine süper bir bilgi verdin. Tamam. Emine arkadaşımızın verdiği bilgiyi hemen tutalım orada duralım. Emine Mercan. Nereden aldın bilgiyi Emine Mercan? Kaynağını falan biliyor musun? Nereden öğrendin? Ee, peki tamam çalışma yapmış Emine çok güzel. Evet arkadaşlar. Emine'nin dediği gibi Hanefilere göre besmele bir kez ayettir arkadaşlar. Bir yer bir kez ayettir. Yani dolayısıyla bir ayettir. Yani 113 tane bakın tekrar söylüyorum sakın Nem suresindeki besmele'yi katmayın ha o hariç. Onu hiç konuşmuyoruz. Eee bir surede geçiyordu. İsmini tam hatırlayamıyorum. Oradaki ayet sayılıyordu sanki. Esma ben ne diyorum? Allah'ım ya Rabbim. Esma diyelim ya. Nem suresindeki 31. ayet. İnnehumu Süleymane ve İnnehumu Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayettir. Ayetin bir parçasıdır. Çünkü ayet İnnehumu Süleymane diye başlıyor. Bunu tartışmıyoruz. Bu bizim konumuzun dışındadır. Bunun ayet olup olmadığı hiçbir zaman tartışılmamıştır bütün alimler bütün müminler bunun ayet olduğunda müttefiktirler. Problem yok burada. Bunu konuşmuyoruz. Bizim konuştuğumuz neydi? Bizim konuştuğumuz surelerin başındaki besmele arkadaşlar. Bunu konuşuyoruz. Ee, Emine arkadaşımızın dediği gibi Hanefi uleması bütün bu besmelelerin tamamını sadece bir ayet olarak kabul ediyorlar. O zaman Hanefi mezhebine göre ayetlerin sayısı her neyse hani diyelim ki işte kaçsa artı 1'dir. Artı 1'dir. Şafilere göre artı 113'tü. Hanefilere göre artı 1'dir. Ee, peki Hanefilere soruyoruz. Soruyor, diyoruz ki tamam iyi de Besmele bir ayette bu. Hangi sureler? Mesela Hanefilere göre Fatiha'nın başındaki Besmele ayet midir? Evet sorumuz bu. Fatiha'nın başındaki Besmele ayet midir Hanefilere göre? Cevabımız arkadaşlar, cevabımız, cevabımız, Fatiha'nın suresi değil diyor, 061, Resmele, Fatiha'dan bir ayet değil diyor. Diğer arkadaşlarımız ne diyorlar? Diğer arkadaşlarımız ne diyorlar? Yok, mu? Fatiha'dan bir ayet değil diyor Nebiyecan, evet. Peki, arkadaşlarımızın verdiği bilgi doğru. Ee, 7 ayet olması için onun da sayılması lazım diyor Dudu. Evet Dudu böyle bir şey söylüyor. E, madem 7 ayet peki o zaman nasıl olacak diyor. Haklıdır Dudu. Peki arkadaşlar şöyle bir rivayet varmış hocam diyor 061. Biz besmele nazil oluncaya kadar bir surenin ne zaman sona ereceğini bilemezdik Ebu Davud. Şekneki rivayeti de besmele'nin her surede müstakil bir ayet olmayıp surelerin arasına ayırmak için değil. Hanef'lerin delili doğru söylüyorsun. Hanefiler bunu delillere kullanıyorlar. Hatta Hanefiler şunu kullanıyorlar. Mesela kutsî bir hadiste geçiyor diyor diyor ya Allah Teala kassemi şey kasamtul fatiha beyne ve beyne abdi. İza kâl abdi elhamdülillahi rabbil âlemin, kâl Allahu Teala hamideni abdi. Değil mi? Hani öyle bir e, hadiste var. İşte hadise göre Rabbimiz diyor ki ben Fatiha'yı kendim ile kulum arasında ikiye böldüm. İşte kulum elhamdülillah Dediği zaman onunla başlıyor. Hadis dolayısıyla besmele yok. Yani bunun anlamı nedir? Demek ki besmele bu sureden bir ayet değildir. Ee, hanefiler böyle başka deliller de getiriyorlar ve diyorlar ki Fatih, besmele Fatiha'dan bir ayet değildir. Nitekim hanefiler e, sesli namazlarda yani akşam yatsı ve sabah namazdan cemaatle kıldıklarında besmeleyi ayet olmadığı için yüksek sesle sesli olarak söylemiyorlar. Elhamdülillah diye başlıyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin diye başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diye başlamıyoruz. Halbuki şafiler tam tersini yapıyorlar. Sesli namazlarda yani akşam, yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kıldıklarında imam önce Bismillahirrahmanirrahim der sesli olarak sonra geri kalan ayetleri okur. Bu da hemen durum bize anlatıyor. Demek Hanefilere göre Besmele Fatiha'dan bir ayet değil. Şafilere göre ise Besmele Fatiha'dan bir ayettir. E peki o zaman Dudu'nun dediği gibi madem Hanefilere göre Besmele ayette o zaman Hanefilere göre Fatiha suresi 6 ayet midir? Hayır arkadaşlar bütün mezheplerimiz bütün alimlerimiz Fatiha suresinin 7 ayetten ibaret olduğunu söylüyorlar. Peki ne yapıyor Hanefiler? Nebiye çok güzel yazdı. Hanefiler son ayeti ikiye bölmüşler. Hani dinlesin bakın ayetleri bazen alimlerimiz ikiye bölüyorlar, üçe bölüyorlar veya birleştiriyorlar. Sıratel lezzina en'amta aleyhim bir ayettir arkadaşlar Hanefilere göre gayrı mağdube aleyhim veled dâllim bir ayettir. Dolayısıyla yine 7 ayet ortaya çıkmış oluyor ama Şafilere göre Sıratel lezzina en'amta aleyhim gayrı mağdube aleyhim veled dâllim bir ayettir. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli hepsine göre arkadaşlar Fatiha Suresi de ayettir. Peki bugün elimizde bulunan e, a, bu saflara baktığımız zaman, evet emine ki ayrılmamış. Gördük işte Fatihah sures besmelenin önünde de bir a, be, bir var değil mi emine? Mesela bir el, evinizde varsa açın göreceksiniz Fatiha suresinin başındaki besmelenin önünde bir rakam var. O neden? İşte arkadaşlar e, ba, basımlarda e, Hanefilerin görüşü aslında ağır basmış yani matbu e, mushaflarda Kur'an Kur basılırken arkadaşlar, Kur'an'a son şekil verilirken diyelim isterseniz çünkü bu rakamların yazılma işi son derece geç dönemlerde olmuş. Mesela 1924'te olmuş arkadaşlar. Yani surelerin ayetlerine rakam koymak, ayetlerin önüne rakam yazmak işi 1924'le yıllardan sonra olmuş. O dönemlerde olmuş. İşte o dönemlerde son kez böyle bir düzenleme yapılırken arkadaşlar Hanefilerin görüşü esas alınmış. Yani bütün besmeleler bir ayet olarak kabul edilmiş. Ama peki hangi ayet? İşte Hanefilerin açmazı bu, çıkmazı bu. Tamam besmele bir ayetti. Hangi sürenin başındaki besmele ayettir? Bu konuda Hanefiler net bir cevap veremiyorlar. Ama alimler demişler ki Bes Fatiha suresinin başındaki olsun demişler. Oraya bir dir koymuşlar. Dolayısıyla öyle bir e, durum söz konusu. Ama diğer besmelelerin önünde herhangi bir rakam yok arkadaşlar. Evet. Bir arkadaşımız Fatiha'nın kaç ayet olduğunu sordu. Bir sürü zamanımız gitti. Neyse bu kadar yeter arkadaşlar. Konumuz biliyorsunuz o değildi. Evet. Hazreti Ali'den gelen Fırağından yeni geçen 8 yaşındaki öğrencinin sorusu buydu. Rüme ise umarım e, açıklama e, yapmışsındır. E, belki de biliyordun. Bizimkiler tekrar oldu. Neyse ama e, öyle, eğer yeni bir şey duymuşsanız ne ala. İnşallah e, öyle olmuştur. Peki ve hiye kamsatun ve işrune elf harfin Arkadaşlar bakın <gülüyor> harf sayısını bize vermeye başlıyor. Kaç harfmiş ee, bu sure kamsatun ve elfi harfin ve 500 miati harfin. Yani iki kere harf kullanılmış burada. Ee, metinde de öyle geçtiği için öyle aslında doğrusu kamsatun ve ışrune elfin harf. Böyle olması lazım. Ama ikinci harf bazı nüshalarda geçtiği için oraya bir e, yani tahkik yapan kişi oraya onu koymuş. Yani arkadaşımızın biri yazdı. 25.500 harften ibarettir. Bakın ilk kez tefsir olarak ben şahsen ilk kez burada rastlıyorum. Yani Bakara Suresi'nin kelimelerin sayesinde veren ilk eser olarak burada tefsir olarak arkadaşlar burada rastlıyorum. 25.500 harf. Peki kaç ay, e, kaç kelimedir? وَسِتَّةُ أَلَافٍ كلمة. Kaç kelime arkadaşlar? 6000 alaf e, yüz bir ve عِشْرُن yirmi. O zaman ne yapıyor? Emine Koç'un yazdığı gibi 6.121 kelimeden ibarettir. Müfessirimize göre Bakara suresi 286 ayetten ibarettir. 25.500 harften ibarettir ve 6121 e, kelimeden de oluşuyor. Bunları bize verdi ve bu bilgi daha sonraki birçok tefsirde arkadaşlar geçiyor. Akhbarana Abdullah ibn Hamid biqiraati alayhi. Akhbarana Ahmed ibn Muhammed ibn Yusuf. Hadasa na Yaqub ibn Sufyan et-Saghir. Haddesana Yaqub ibn Sufyan el-Kebir. Haddesana Hisham ibn Amm. Haddesana Walid ibn Muslim. Haddesana Shu'ayb ibn e Zarrin an at an Ata' al-Khurasani an ikrimata qala. İkrimeden gelen bir rivayet diyor ki ikrime Avlu ikrime sahabidem arkadaşlar. Sahaben önde gelenlerinden bir, değil mi? Ha, arkadaşlar Sahabenin böyle Ebu Hureyri gibi Bir sahabe değil mi İkrim'e Hatice hayır diyor <gülüyor> Peki kim Yanlış mı biliyorum ben ya Kim İkrim'e Tabi'in çok güzel arkadaşlar Evet İkrim'e tabi'un Ulemasının en öne gelenlerinden biri Başka bir isim daha yazabilir misin Mesela Bir önemli bir isim yazın Tabi'un'dan bir isim yazın hadi. İkrimeden başka. İkrimeden Hasanul Basri. Çok güzel. Said bin Cübeyr. Harika. Evet. Evet. Hasanul Basri dedik. Tamam. Çok doğru. Başka mesela Katade olabilir mi? Katade Dahhak olabilir mi? Mücahid mesela olabilir mi? Peki. Daha birçok e, e, Said bin El Müseyyep var. Emine yazdı. Doğru. Yani çok sayıda tabii ki Tabiyon uleması var. İkrime de bunların en önemlilerinden biri. Ne diyor İkrime bakalım? E evvelu suratin nezalet bil medineti suratul bakarati. Medine'de ilk inen sure bakara suresidir. Diyor. E evvelu suratin nezalet bil medineti suratul bakarati. Medine'de inen ilk sure bakara suresidir. Böylece nüzulü hakkında da tabi arkadaşlar şunu hemen söyleyelim. Bakara suresi Medine'de inmeye başlayan ilk suredir. Yani Medine'de inmeye başlamış çünkü bir anda inmemiş. 286 ayet aşağı yukarı bazı rivayetlere göre Medine'nin bütün dönemleri içerisinde inmiştir. Yani peygamberimiz Medine'ye geliyor. Bakara suresi inmeye başlıyor. Ve Peygamberimize son inen ayetin bile Bakara suresinde olduğunu söyleyenler var mesela. Dolayısıyla Medine'nin son dönemine kadar, peygamberimizin hayatının son dönemlerine kadar inmeye devam etmiş bu sure. 8 sene diye duydum diyor Emine. 8 sene doğru diyenler de var ama dediğim gibi yani şu an ayet numarasını hatırlayamıyorum ama e, لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلِكُمْ مَا كَسَبْتُمْ şeklinde yani Alimra Suresi'nde geçen <gülüyor> yani o işte kıyamet günü Allah'a döndüreceksiniz ve herkese her yaptığın karşılığı tam olarak verecek, kimseye haklızlık yapılmayacak anlamındaki ayet Bakara Suresi'nde geçiyor. Bazı alimlerimize göre bu ayet e, arkadaşlar inen son ayet bunu söyleyen bazı alimler var. Dolayısıyla öyle olursa 8 sene değil 10 sene inmeye devam etmiştir. Neyse yani e, şunu bilelim Bakara suresi toptan inmemiş, e, bir süreç içerisinde inmiştir. Peki Fadluha gelelim bu sürenin e, faziletine. Akhberana Ebu'l Hasan Abdurrahman İbnü İbrahim bin Muhammed et-Tabarani biha. Akhberana Da'lej bin Ahmed eş-Şahri bi Bağdat Muhammed ibn-i Ahmet bin Harun, Khamdaf an Ali, Hassan ibn-i İbrahim, Khalid ibn-i Şuayb el-Müzeni, an Ebi Hazim, an Sehl sallallahu aleyhi ve sellem. bin Sa'd, sahabeden olan bir Bu, Resulullah'ın şöyle dediğini naklediyor. Ne demiş Peygamberimiz? İnne likulli şeyin senâmen'' Ne demek arkadaşlar her şeyin bir senamı mı var? Sanam neydi? Put muydu? Neydi arkadaşlar? Her şeyin bir putu mu var diyeceğiz? Ha, Emine hayır hocam diyor. Ne putu? Ne alaka var putla diyor. Evet zirvesi, tepesi çok güzel. Doğru haklısınız. Her şeyin bir üst noktası vardır. Bir zirvesi vardır. Bir e, hani tepesi vardır. وَسَنَامُ الْقُرْأَنِي Peki bu put anlamındaki sanem nasıldı, nasıl yazıldı arkadaşlar? Doğru, bunu bu kelimeye benziyor mu yazılışı? Aslan çoğulu. Saat ile, evet, evet, evet harikasınız. Dolayısıyla yanılmamamız lazım. Senem, zirve, tepe demektir. وَسَنَامُ الْقُرْأَنِي Sûretül Beqareti Kur'an'ın da zirvesi en üst noktası Bakara, Suresidir demiş Peygamberini. E peki ne var böyle olsun? Yani ne var bunda diyoruz. Hemen arkasından ne olduğunu alıyoruz. Diyor ki Peygamberimiz Mem Qara fi beytihi Kim o Qara Ahha'daki Hazamir kime gidiyordu? Kime gidiyor ha? Tabii ki Suresiye gidiyor harikasınız. Kim bu sure yani Bakara suresini okursa nerede fi beytih evinde ne zaman leylen geceleyin Men qaraaha fi beyti leylan e, kim geceleyin bu sureyi evinde okursa lem yedhulhu şeytanun hiçbir şeytan girmez. Nereye girmez? O hezamiri kime gitsin arkadaşlar? sureye mi gitsin? Lemyed hulhu. Eve gitsin diyor Nebiye. Evet çok güzel eve gitsin. Lemyed hulhu o, o eve girmez. Şeytanın hiçbir şeytan ne kadar hmm. süre giremez? Felatel gelin Üç gece boyunca demek bir gece okuyorsunuz sureyi evinizde. Üç gece boyunca hiçbir şeytan evinize uğrayamaz arkadaşlar. E peki gündüz gündüz gelebilir mi? Gündüz gelmesini istemiyorsanız şimdi da, takip edelim. Omana kavuğa ha, fi beatihi nahara, <gülüyor> kimde surey? Gündüz evinde okursa, lem yeduxul fi beatihi evine giremez Şeytanun hiçbir şeytan falatet <gülüyor> ayiâmın üç gün boyunca. Demek ki gündüz okursak üç gün boyunca hiçbir şeytan evimize uğrayamaz evde okursak. Gece okursak. E, üç gece boyunca hiçbir şeytan evimize uğrayamaz demiş peygamber. Mesela bu hadis size nasıl bir hadis olabilir? Neyse şimdi hadislerin değerlendirmesini yapmayalım Mustafa Hoca'nın dersine girmeyelim. Zaten bu nasıl Mustafa Hoca mı bekliyor sizi? Değil mi? Mustafa Hoca mı giriyor dersinize? Evet Mustafa Hoca tamam. E, onun konusu fazla girmeyelim değil mi? Kurcalamayalım ama böyle bir rivayetiniz var fadailü's sure ile ilgili bir hatice han hatice fadail demiş doğru fadailü's sure ile ilgili bir hadis yani bakara suresinin faziletini anlatan bir hadis. O akhbarana Muhammed ibn el Kasim ibn Nu' Ahmed el Murattab bi kıraati alayhi. Haddesena Ebu Amr ibn Mutrif, Haddesena Ebu Abdullah Muhammed el Musayyib. Abdullah ibn el Hüseyin. Haddesena Yusuf ibn el Asbad. Adetina Hasan, lübnül mehacir an Abdullah ibn Yazid, an ebihi ee, babasından gelmiş. Kale, babası demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber'in şöyle buyurdu. el bakarata. Ne diyorsun ya arkadaşlar? Yani ne yapın bakarayı? Bakarayı ne yapın? Öğrenin harika. Bakara suresini öğrenin niye? Çünkü o sureyi öğrenip okumak, o sureyi tutmak, o sureye göre hareket etmek, kişiye bereket, feyz, hayır, hasenat kazandırır, getirir. Ve terkeha, yani fe inne terkeha, sureyi terk etmek ise, bakayı terk etmek, unutmak, okumamak, içindeki hükümlere göre hareket etmemek, onları hayatımıza A koymamak, böyle yapınca da ne ortaya çıkar? Hasretun, pişmanlık, hüsran söz konusu olur. Bir kişi sureyi okumazsa pişmanlık içerisinde düşer, hüsran içinde kalır ama okur ona göre de hareketlerse feyiz ve bereketlere nail olur. Burayı nasıl açıklayalım arkadaşlar? yes <gülüyor> يَسْتَفِعُهَا El batalatu Hazan bir de ki, arkadaşlar? İstata'a yastati'u İstita'a neydi arkadaşlar? Estati'u en aqra'a el kitab mesela ne demek ne dedim ben? Estati'u en aqra'a el kitab Estati'u en ektuba Yani Türkçe'de ne diyoruz Biz bu istita'a fiiline? Güç yetirmek, ebilmek harika Harika. O zaman la gelmiş, la yaz tatbiyü O zaman güç yetiremez diyelim. Ha nereye gitsin arkadaşlar? Ha Hazamiri kime gitsin? Batalaya mı gitsin arkadaşlar? Sureye harika sıklıkla çok güzel dedi. Sureye güç yetiremez. Peki kim güç yetiremez arkadaşlar? Batala nedir ya? Batalı ne olabilir arkadaşlar? Batala güç yetiremez diyor. Ne olabilir? Emine Koç, Emine Koç. Evet, Hatice Nur Ertürk. Evet, evet, evet. Yani kahramanlar, e, yiğitler, e, cesur, yani pehlivanlar ne derseniz deyin, şampiyonlar ne derseniz deyin. Evet, bunlar yani güçlü insanlar, Buna güç yetiremezler. Neye güç yetiremezler arkadaşlar? Ne, nasıl anlayalım orayı? Nasıl anlayalım? Yani kahramanlar, şampiyonlar e, bu suriye güç yetiremezler. Yani neye güç yetiremezler? Arkadaşlar acaba neye güç yetiremezler? Yani sağ, onun sağladığı berekette mi? İşte ben de size soruyorum Emine. Yani şöyle desek mi acaba? Gece gündüz okumaya mesela bak Nebiye'nin şeyi de güzel. Ama Nebiye güç yetiremeziz o zaman niye oku, oku, okuyun desin ki peygamberimiz. Yani peygamberimiz muhal olan bir şey bize söylemez. O yüzden e, yani ilk etapta görüşün güzel de olsa çok makul değil. Peki. Hani zor olduğunu belirtmek istiyor diyorsun ama yine de e, yani sanki şöyle yani bu surenin sağladığı feyiz ve bereketi ee, ne diyelim hiçbir kahraman sağlayamaz. Diyeceğim ama o zaman da he, he, yani bakaran, şey, Bakara Suresi'nin sağlamış olduğu fez ve bereketi hiçbir kahraman sağlayamaz. Ya da Bakara Suresi'ni terk etmekten dolayı başımıza gelecek pişmanlığı e, nedameti hüsranı hiçbir kahraman def edemez. Ya da Nebiye Can tahmin edemez diyor. Neyi tahmin edemez? Nebiye sen böyle orijinal şeyler söylüyorsan bugün. Ee, bereketi. Peki. tam Yani böyle bir şey artık şeytanı salmaya güç getiren bir sure oluşunu sağlayamaz mı acaba? Neyse. Anlaşıldı artık. Demek ki bereketi, hayırı çok Terk etmememiz lazım, okumamız lazım, ihmal etmememiz lazım. Bunu anladık. Tamam arkadaşlar? O pişmanlığı göğüslemeye diyor Gülhan Hanım. Olabilir, olabilir. E, yor yoruma açık arkadaşlar. Peki, Akhbarana Ebul Hüseyin Ali bin Muhammed Hasan Hasanul Mukri Haddesana Ebu Ahmet ibn Abdullahi ibn Ali alihal hafız Akhbarana Muhammed bin Yahya bin Mende hadesene Abu veya Mus'ab hadesene Imran ibn Talha el-Leysi'den Said el-Maqdari'den Ebu Hurayra. gelen bir hadis. diyor ki: "Ba'atha'n-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ba'than." Demek arkadaşlar bu ne Ba'atha ba'atha ba'than. Allah Allah. Nasıl anlayalım ya? evet yardımcı olun bana. Nasıl alın burayı? Heyet gönderdi. Harika. Çok güzel. Ba'ten bir heyet veya isterseniz buna bir seriye diyebiliriz mesela belki. Seri yani bir küçük bir ordu. Küçük bir e, birlik diyebiliriz arkadaşlar. ne nebiyyü peygamberimiz gönderdi. Ba'ten bir birlik. Bir ekip demiş emine. Harika. Bir ekip. Ee, yani gönderdeken hazırlanın, siz göndereceğim diyor Peygamberimiz. Onlar da hazırlanıyorlar çünkü su daha sonra alıyoruz. Bu ifadede bunu alıyoruz. Sünmez. Sonra Peygamberimiz teteb bayya odan alır arkadaşlar. kardeşler? Ee, teteb bayhum, yani tetebü etmek, araştırmak yani gelip bakmak, ne yapıyor bunlar? Hazırlıklarını yaptılar mı? Ee, bunun için e, a, yanlar bir de istekra, yastakri, istikrata aşağı yukarı kontrol etmek e, gözden geçirmek anlamına geliyor. Yani peygamberimiz ekibe hazırlanın dedi. Sonra gelip bakıyor. Ekip hazır mıdır? Ne yaptılar? Ne ettiler? E, onu görmek için yanlarına geliyor. ثُمَّ تَتَبَّعَهُمْ yestakri yani ekip isterseniz yestakri elhum diye de okuyabiliriz fiile bağlayarak yani li li yastakri, yani li diye de okuyabiliriz. E, fark etmez. E, peygamberimiz bir bakayım ne yaptılar ne ettiler falan diye ordunun yanına, askerin ekibin yanına geliyor. O arada fece e, bu da bir karışıklık olmuş arkadaşlar. Hadis yani ibare tekrar konulmuş. Niye ben mi yaptım bu hatayı? Acaba sistem bilmiyorum vallahi bu da bir yanlışlık olmuş. Şu geri karan kısmı silin. Silin şöyle arkadaşlar. Alttaki hadisimiz devam ediyor. İstersen son satırı okuyalım. Son satırı aynı şey. Ba'athan Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem okuduk burayı. Summe tetebba'uhum, yestaqi'uhum okuduk insanın minhum o ekibin içerisinde bir kişi geldi Peygamberimiz yanına yani yarasulallah işte biz hazırlığımızı yaptık e, derceğiz. demek için Peygamberimiz yanına geliyor Peygamberimiz ona diyor ki giren adamın nerede Kur'an'da ne kadar ezberle biliyorsun ne var Kur'an ezberinde ne var Kur'an'dan diyor e, sonra Yanındakine soruyor. Sonra ötekine soruyor. Yani ekipte kaç kişi varsa hepsine teker teker soruyor. ماذا معاك minel Kuran Ezberinde Kur'an'dan ne kadar var? Bu soruyu soruyor. Ekipteki her kişiye hatta أَتَى عَلَى آخرين. Ekipteki son kişiye kadar hepsine teker teker bu soruyu sorduk. Bu son kişide yani dedik ya son kişiye gelene kadar ve var o son kişide ahdasun sinne ne diyelim buraya arkadaşlar ahdasun sinne yani dişleri yeni mi çıkmıştı diyelim dişleri yeni çıkmıştı harika zeynep çok güzel en küçükleriydi yani en küçük yaşta en harika di canurun ifadesi de çok güzel yaşta en küçükleriydi. En gençleriydi, harika, nazife. çok güzel cevaplar veriyorsunuz. Peygamberimiz ona da diyor: "Kale, merme hakemler Kur'an. Sen ne kadar ezberle biliyorsun Kur'an'dan? Ne kadar ez, ezber, ne kadar var Kur'an'dan? Kale. <gülüyor> Bu tabii diğerler hep de cevap veriyorlar. Felsef sadece bize son kişinin cevabını veriyor. Kale. <gülüyor> diyor ki o genç, keda ve keda. İşte şu şu şu şu kadar ezberinde var. وَاَصُرَتَ الْبَقَرَةِ وَاَصُرَتُ diyor. Bir de Bakara suresi var. Bir de ezberinde ya da istersen Suratel Bakaratı deyin yani o da olabilir. Bir de Bakara suresi var ezberinde diyor. Faka, demek ki diğerlerinin ezberinde Bakara suresi yokmuş arkadaşlar. Bu ifade bunu anlıyoruz. فَقَالَ Peygamberimiz diyor ki okurucu tamam artık gidebilirsiniz çıkın gidin. Hazırlıklarınız tamam. Artık çıkın gidebilirsiniz. Ve de aleykum emîn. O ana kadar da yani ekibin başı kim olacak? Kim komutalık yapacak? Kim reis olacak belli değil. Ve haza aleykum bu çocuk sizin başınızda emin olacak. Amir olacak, komutan olacak diyor. Bu çocuk, bu kişi, bu genç sizin komutanınız olacak. Karlu dediler ki ya Resulullah, nasıl olur bizim en küçüğümüz en Gencimiz çocuk daha o nasıl o bizim komutanımız olur dediklerinde kâle peygamberimiz diyor ki suratul bekareti onun bir üstünlüğü var. Sizde olmayan bir üstünlüğü var. Nedir o da? O Bakara suresini ezbere biliyor. Dolayısıyla bu rivayete göre Bakara suresini bilen öne geçer. Bakara suresini bilen önder olur, komutan olur, lider olur. Evet arkadaşlar. Hadisimiz böyle. Hmm, yani e, Kur'an-ı Kerim diyor ki Nisâ suresinde inna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ahliha. E, yani eğer bir, bu bir savaşa giden bir ekipse, eğer ne bileyim politik bir ekipse yani siyas yani e, ne diyelim e, yani siyasi amaçla gönderilen bir ekipse e, yani ne yapmak lazım? En iyi bu işi yapacak kişiye vermek lazım Kur'an'a göre ama bu hadise baktığımız zaman e, kime vermek lazım? Bakara suresini iyi bilene. Ya bu Bakara suresini iyi bilen İyi bir komutan değilse, iyi bir politikacı değilse, iyi bir e, ha ne diyelim kişi değilse, yani bu yapacağı işi iyi bilmeyen biri değilse ne olacak? Yine mi öyle yapacağız? Hadise göre evet. O no değerlendirmiştir bence diyor Zeynep. Evet arkadaşlar e, yorum yok. <gülüyor> Sadece yani böyle bir şeyde sorun kendinize. Yani bu da olabilir mi diye e, soruyu da soğuduk. Yorum size ait diyelim. Gelelim şimdi Ali İmran suresine bakalım bununla ilgili ne diyor müfessirimiz. Tabii ki Bakara suresi çok uzun bir çok büyük bir yer tutuyor tefsirde. Ama biz sadece bir iki rivayet vermekle yetindik. Ama en azından şunu gördük. Sürenin başında bize sürenin ayet sayısı, kelime sayısı ve e, harf sayısı hakkında bilgi ver bir surenin fazileti hakkında bilgi verdi. Bunu gördük. Esas. Zaten bu temsiliyle ilgili olarak esas göstermek istediğimiz de buydu. Bir örnek daha görelim. Ali İmran suresiyle ilgili olarak. Ruviyya ennehe arba'ata aşra harf. Yani Demek ki müfessimiz bunu kendisi saymamış herhalde. Bu da rivayet olarak veriyor. Rivayet edildiğine göre e, Al-i İmran suresi Erba'ata aşra Elfin Harfin Erba'ata aşra elfi harfin Yok, Yani 14 bin Harf. Başka Ve khamsi mi'etin 500 Ve khamsetin e, Beş Ve 20 harfen Harf. Ne yaptı? Emine Koçuk hemen yazdı. 14.525 e, harf dedi. Demek ki müfessirimize göre e, Ali İmran Suresi 14.525 harften ibarettir. Şimdi şöyle bir soru soralım arkadaşlar. Hani bize tabii ki kesin bir şey göstermez ama bir mukayese açısından. Ali İmran Suresi 200 ayettir ve zaten bu da diyor bakın e, ve filmarbaiyetin ve va ve temmen ne kelimeten ne yaptı kelime sayılığı görelim 30003000 e, değil mi o arabbaiye 400 Vamen yine bir de 80'imiz imiz var 3000 milcan yazdığı gibi 3480 kelimeden ibarettir ve miiette bir de kaç ayetten ibaretmiş? 200'de ayetten ibarettir. Şimdi Bakara suresi 286 ayet, 25.500 harf dikkat edin 25.500 harf. Arimran suresi 200 ayettir, 14.000 kaç harfte? Emem kaç harfte <gülüyor> Arimran? 14.525 miydi? Evet. 14.525. Arada 10.000'den fazla fark var arkadaşlar. 10.000'den fazla fark var. E, halbuki ayet sayısı 86. Yani Bakara Suresi, Ali İmran Suresi'nden 86 ayet fazladır. Yani böyle bu, bu kadar bir, bir fark olabilir mi? Kelimeleri uzundu Zeynep Hocam. Kelimeleri uzundu. Ne karıştırıyorsun diyor. Olabilir. Ama yani bu rakamlara çok da güvenmiyor arkadaşlar. Ama bugün yapabiliriz arkadaşlar. Bakın bilgisayar bize muazzam bir kolaylık sağlıyor. Bugün biz, hatta ben e, bir süre önce şöyle bir Yasin suresi tefsiri yazayım diye düşünmüştüm. Herkes yazıyor. Bir de ben yazayım dedim arkadaşlar. Yani bir Yasin suresi tefsiri yazayım dedim. E, ondan sonra baktım böyle işte... Salebi, ondan sonra diyelim ki işte El-Hazin El-Baghdadi, e Muhammed Hamdi Yazır, hepsi surenin kelime ve harfleri hakkında rakamlar vermişler. Ya ben de yapayım dedim. Tuttum Yasin suresinin arkadaşlar bilgisayardan e, kelimelerini saydırdım. Harflerini saydırdım. Hem de boşluklu boşluksuz, boşluklu, boşluksuz olarak saydırdım. İnanın Elimizde bunlar rakamlara hiç uyuşmadı. Yani benim şu an tabii hatırlayamıyorum kaç buldum çünkü aşağı yukarı 2008 yılında yapmıştım. Öyle de kaldı yani. Yarıya kadar da yaptım da eserim duruyor. Kısmet olursa bir ara bitirirsem iyi olacak. Yani elde ettiğim rakamlar arkadaşlar bu kaynaklarımızda verilen rakamlardan çok farklı. Bilgisayarın bize vermiş oldu rakamlar. Dolayısıyla Gerçek rakamlar bence bugün bilgisayarla elde edilebilecek rakamlardır. Çünkü bilgisayar çok rahat sayabiliyor. Ee, ona bakmak lazım. Ee, her ne kadar 169 bilgisayara güvenilmez hocam diyorsa da yine de bilgisayara güvenmek durumundayız. Çünkü birçok konuda bilgisayarı kullanıyoruz. Hadi şunu yapın arkadaşlar. Be, ne olur? İçinizden bir arkadaşımız şöyle bakara süresinin tamamını seçsin. Ya da Bakara'yı bırakalım da Bakara uzun. Mesela bir arkadaşımız Yansin suresinin harf ve kelime sayılarını bilgisayardan tespit etsin. Hamdi yazılı ile mukayese etsin. Bakalım uyuşuyor mu uyuşmuyor mu? Bir arkadaşımız mesela Mülk suresini yapsın. Bir arkadaşımız Nebe suresini yapsın. Bir arkadaşımız Abese suresini yapsın. Bir arkadaşımız Nâz-ı Şöyle bir 5-10 arkadaşımız bu işi bir yapsa ne? olur mu arkadaşlar? Ne dersiniz? Var mı içinden ben hocam ben yaparım bu işi haftaya size söylerim diye var mı bize e, bilgisayar marifetiyle surenin kelime ve harf sayılarını sayabilir misiniz verebilir misiniz maşallah hiç kimseden ses çıkmıyor çok mu zor bir şey dedim ya. Zeynep 2.3 üst üste paran şey artmıyor yani hocam zor bir çok biz meşgul insanlar kim bizim, bizim çoluğu çocuğu var kim çalışıyor biz şimdi Bir de bununla mı uğraşacağız diyor yani öyle bir öyle bir şey söylüyor galiba Zeynep ee, Ama ya yapabilirsiniz arkadaşlar lütfen bekliyorum ben bilemiyorum Haftaya bugün Haftaya bugün derse oturmadan önce inşallah unutmam bazen unutuyorum ee, diyeceğimi söyleyin bakayım. İçinizden kim Yasin su Suresinin kelimelerini ve harflerini saydı. Kimse saymamışsa ben de ders yapmam. E, ne yapayım? Ders yapmam. <gülüyor> Sayana kadar ders yapmam. Ona göre bak lütfen bir arkadaşımız, birkaç kişi yapsın bunu. Oldu mu? Peki geçelim. Ee, şimdi Bakara Suresinin fazileti var dedik. Fatiha'nın fazileti var dedik. İyi de Alimra ne eksiyorlar bunlardan? Ali İmran'ın saçı kelme. Bu sürende fazileti yok mu? Elbette vardır. Zaten Salih bin fazileti hakkında hadis vermediği hiçbir sure yok arkadaşlar. Dolayısıyla bunun da vardır. Ruhiye an ibn Abbas. İbni Abbas'tan girmiş hem de faziletle ilgili hadis. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz demiş. Ne demiş? Men kara surete kim okursa sureyi ellet o sureki ki zikrü فيها ale imran'a içinde Ali İmran'ın geçtiği yani Ali İmran suresi kim bu sureyi okursa ne zaman yevmel cumuati cuma günü okursa sallallahu aleyhi ve melek ne diyelim ve melek Okuyamadım orayı arkadaşlar ama melaike. tihi mi tuhu mu tehu mu tihi diyor mihrican evet tihi tuhu diyor sındıka ne yapacağız ya tuhu diyor nebiye hadi bakalım çıkın işin iç, için içinden şimdi fail diyor sındıka hocam ne düşünüyorsunuz fail fail de tuhudur diyor evet sındıka doğru söyledi nebiye doğru sındıka doğru arkadaşlar yani sallallahu ve melaiketu, değil mi yani o anlamda Allah o kişiye ne yapar yani bir kişi cuma günü hadi çevirin bakalım bana güzel bir şey çevirin anlayayım ben lütfen ne dediğinizi anlayayım ama. cuma günü Alimran i İmran suresini okuyana Allah ne yapar alamelaiketi değil mi Zeynep diyor hayır Zeynep Aleyhidekihez amiri kime gidiyor Zeynep? Kula yani. Cuma, Cuma günü Ali İmran suresini okuyana. Tamam mı? Evet. Nebiyecan diyor destekler. Ee, Emine diyor salat getirirler. Emine nasıl? Bana bir... Bak vakit işte anlamadığım şey bu. Bak yani destekler diyenler bir şey soramadım. Çünkü desteklerden anlıyorum bir şey de. Salat getirir yani Allah ve Resul Allah ve Melekler Cuma günü Âmiran suresini okuyunca nasıl getirirler? Mesela ne derler? Ne yaparlar emine? Sıddıkan'ın sözünden de bir itirazım yok. Onu da alıyorum ama emine koş bana bir açıkla. Dua eder. Nazife Kaya, Allah dua ne eder? Allah kime dua edecek? Bana ben anlayamadım yani. Salat getirirler. Şimdi Kur'an tercümelerini açın arkadaşlar. Mesela Ahzab Suresi'nde geçiyor. İnne Allah ve melayketuhu yusallune ale'nnebi Ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve Ya bu ayeti bir çözün. İnanın ben o ayetin te tercimesi ayetinde yani bir düz okuyucu olsam düz okuyucu olsam o ayetin tercümesini okumamın bir şey anlamam. Ya da şöyle derim. Demek ki Allah da melekler de salavat getiriyorlar. Hatta bazı Alimler mi salavat demişler oraya bir de yasalat getirmişler. Ee, yani düşünün tamam demek ki arkadaşlar öyle her çeviri doğru olmayabiliyor. Yani çeviri olarak doğru olsa bile yani bir e, bir yani anlaşılmak anlaşılamıyor diyelim anlaşılması lazım. Gece boyu güneş doğana kadar Allah'ı zikre derler. Kimler? Bir dakika daha devam ediyoruz. Tabi daha bitmedi. Salla Allahu Aleyh O kişiye Allah tırnak içerisinde diyorum. Ben ne olduğunu söylemiyorum size. Salat eder. Ve, ve melekler de salat ederler. Rahmet ederler. Demiş. Türkçe'de tam karşılığını bulamıyorlar. Demek ki. Evet emine haklısın. Peki ne zamana kadar bunu yaparlar arkadaşlar? Hatta <gülüyor> teghi Ne diyeceğim? Hatta <gülüyor> teghi Nasıl o güzel? Be Ni, Niçin be Sıddık'a? Niçin? Niçin bu olmasın? Teghi bu olmasın? Sıddık'a Niye be dedin? Hatta nasp edatıdır harika Evet çok güzel. Hatta <gülüyor> teghi Ondan sonra nasıl okuyacağım? Onu da okuyamıyorum. Bir söyler misiniz bana? Hatta ta gıbe şem su diye Zeynep. Emin misin Zeynep? Şems'e olmasın? Bak dikkat et ee, Zeynep. Şems kelimesi müzekker duruyor. Bak müzekar duruyor. Fiilse mühendis. Nasıl oluyor Zeynep? Hayır. Semai. Evet çok güzel. Anlaş Sizi kandıramayacağım bu akşam. Çok güzel. Evet, Şams kelimesi ee, sema, <gülüyor> semavi müennes değil. Nebiye semavi değil, semavi Yani duyuma dayalı mühennest. Semavi değil. Nebiye Allah senden az olsun. Yanlış yaptın. Ee, Gerçekten gerç belki de biliyordum da ama bu vesilele bak herkes duymuş oldu. 60-55 kişi duymuş oldu. Semavi müennes diye bir şey yok arkadaşlar. Sema'i müennes var. Yani duymaya dayalı müennes var. Şams kelimesi de lafız olarak tamam ne diye. E, yani lafza bakarsak müzekkadır. Ama sema'i müennes olduğu için müennes muamelesi yapıyoruz. Ve taghibeş su diyoruz. Yani güneş batıncaya kadar melekler böyle yapmalı arkadaşlar. Bitirelim, bitirelim. Eyvallah daha Nisa suresi vardı okuyacaktık. Zir bin Hübeş arkadaşlar bu da e, önemli e, alimlerden biridir. Zir çok ilginç bir isim arkadaşlar. Keşke hayatını inceleyebilseniz çok uzun süre yaşamış. Yani bazı rivayetlere göre 120-130 bile diyen var. Peygamberimiz daha gençken bile Zir vardı ama peygamberimizle görüşmemiş. Sonra peygamberlik geliyor. Onun, 13 yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de 23 yıl boyunca zirva. Ama yine peygamberimizle görüşmüyor. Bazı rivayetlere göre Müslümanlar değil zaten o zamanlar Müslüman da olmamış. Sonra sahabiler döneminde Müslüman oluyor ve sahabilerden rivayetler naklediyor. Böyle bir kişi. Peki sorum şu. Yani hem cahiliye dönemini, hem İslam dönemini yaşayan kişilere biz ne diyorduk? Emine hemen cevabını verdi. Muhadra'mun diyordu. <gülüyor> ya maşallah bugün çok iyisinize. Allah nazarından saklasın. Çok iyisiniz. İşte Zil bin Hüveyş, böyle bir kişi. Çoğunlukla da hadislerini Ubey bin Ka'ab'dan naklediyor arkadaşlar. Yani ne kadar hadisi varsa şey var, hepsini Ubey'den nakletmiş. Yani Ubey bin Ka'ab kâle demiş ki Kâdra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberin şöyle dedi, Man qara surate Ali İmran'a kim Ali İmran suresini Ali İmran suresini okursa o diyelim arkadaşlar o peye bir kulli ayetin منها yani o suredeki her ayete karşılık her ayet için verilir o kişiye verilir ne verilir emanen bir eman belgesi, bir güven belgesi, bir garanti belgesi verilir. Yani başına bir iş gelmeyeceğine dair başına bir dert gelmeyeceğine dair bir belge verilir. Nerede teki bu belge verilir? Alâ cisri cehenneme güvence verilir demiş Nihican. Nerede verilir Nihican güvence? Nerede verilir? Nerede verilir? Tabii ki sıratı geçmede. Sırat, yani cehennemin üzerinde bir köprü var. Asmalı böyle. <gülüyor> Cehennem, e, o köprüden geçerken arkadaşlar cehennemin üzerinde köprüden geçerken e, verilir. E, belge verilir. Güvence verilir. Yani korkma. Sen rahat rahat köprüden geç. Düşmeyeceksin. Neden? Çünkü sen Alim Ransöresini okudun. Ali İmran suresinde okuyan köprüden e, HGSsiz geçer Başka ne var? Hızlı geçim sistemi, geçiş sistemi e, Başka ne var? OGSsiz <gülüyor> geçer değil mi? KGS, OGS, HGS neyse bunu olmadan Hızlı hızlı geçer Çünkü Ali İmran suresinden konuştu Diyoruz e, da duralım, son bir şey sorayım bir, birkaç arkadaşımız araştırsın en azından. Gerçekten cehennemin üzerinde kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprü var mı arkadaşlar? Bunu bir araştırır mısınız? Yani bir, tabii var mı derken yani kaynaklarımızda böyle Kur'an-ı Kerim'de, sahih hadislerde ve benzeri yerlerde böyle bir şey var mı? İsterseniz bir e, araştırım. Haftaya da sorarım var mı o zaman İbrahim yok diyor ama haftaya İbrahim yani ya araştırmışsındır araştırmışsan bir şey diyen ama araştırmadan yok deme bak haftaya de ki, hocam ben şu kadar kitaba baktım yok veya baktım vardı ama temel kaynaklara bakın yani Yunus Emre'nin şiirlerine bakarak bana cevap vermeyin ama arkadaşlar. Ona göre inşallah haftaya söylersiniz, söylersiniz öğrenmiş oluruz bilgileri. Kema kâle ikhvanna l-arab, nelteki inşallah fil usbu'il qâdin yevme thuletze, hattâ dâlikel-vakt kûnu fi emânillah. Ama arkadaşlar... Anlaşılıyor değil mi? Sakın anlamadık deneyin ha. Mes'aül hayr. Bak böyle konuşmaya hocam böyle cevap diyor Hatice. Mes'aül hayr. Ee, tamam. Cümlemizden, cümlemizden Allah'ız. Hadi Allah'a emanet olun. Haftaya görüşün inşallah.